6. Mekteb Bismihî Subhânahû ve mâ min şey'in illâ yusabbihü bihamdihî. Selâmullâhi ve rahmetühû ve berekâtühû aleykumâ. Velâ ikhwânikumâ mâ dâme'l-melawan ve ta'âkaba'l-asrâm ve mâ dâme'l-kamerân ferqadan um adyla. O her kuşrudan Hiçbir şey yoktur ki onu ham dile tesbih etmesin. Gece ve gündüz devam ettikçe, devirler birbirini takip ettikçe Ay ve güneş duydukça, iki kutup yıldızı karşılıklı bulundukça Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de siz ikinizin ve kardeşlerinizin üzerine olsun. Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen diyar-ı gürbette medar tesellilerim. Madem Cenab-ı Hak sizleri fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir, elbette hissiyatıma da hissedar olmak hakkınızdır. Sizleri müteessir etmemek için, gurbetimdeki firkatimin ziyade elin kısmını kayyedip, bir kısmını sizlere hikaye edeceğim şöyle ki, Şu iki üç aydır pek yalnız kaldım. Bazen on beş yirmi günde bir defa misafir yanımda bulunur. Sahil vakitlerde yalnızım. Hem yirmi güne yakındır dağcılar, yakınımda yok dağıldılar. İşte gece vakti şu garibane dağlarda, sessiz sedasız, yalnız... ağaçların hazinane hem hemeleri içinde, kendimi birbiri içinde beş muhtelif renkli gurbetlerde gördüm. Birincisi, ihtiyarlık sırrıyla, hemen ekseriyet mutlaka ile akram ve ahbabım ve akaribimden yalnız ve garip kaldım. Onlar beni bırakıp alem berzaha gittiklerinden neşet eden hazin bir gurbeti hissettim. İşte şu gurbet içinde ayrı diğer bir daireyi gurbet açıldı. O da geçen bahar gibi alakadar olduğum Ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hasıl olan firkatlı bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde bir daireyi gurbet daha açıldı ki vatanımdan ve akaribimden ayrı düşüp yalnız kaldığımdan tebellük eden firkatlı bir gurbeti hissettim. Ve şu gurbet içinde gecenin ve dağların garıbâne vaziyeti bana dikkatli bir gurbeti daha hissettirdi. Ve bu şu gurbetten dahi Şu fani misafirhaneden ebedül abad tarafına harekete amade olan ruhumu femkelade bir gurbette gördüm. Birden subhanallah dedim. Bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm. Kalbim feryatla dedi. Ya Rab, garibem, nikesem, zaifem, natuvanem, adilem, acizem, ihtiyarem. Bi ihtiyarem el aman guyem. afu vucuyem, meded hahem, zider ilahi. Birden nur-i iman, feyzi kur'an, lütfu rahman imdadıma yetiştiler. O beş karanlıklı gurbetleri, beş nurani, ünsiyet ve airelerine çevirdiler. Lisanın hasbunallahu ve nimel vekil, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, söyledi. Kalbim fe in tevellev, fe kul hasbiya allahu na ilaha illahu, اَلَيْهِ تَوَيْكَلْتُ رَهِوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layip hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabbi de odur. Ayetini okudu. Aklım dahi ıstırabından ve dehşetinden feryat eden nefsime kitaben dedi. Bırak çare feryadı beladan kıl tevekkül.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 Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. Hem üstadlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedin. o künfti elestü ve tu bela, şükrü bela çiz. Keşiden bela, sırrı bela çiz. Ki yani menem, halkasın belki ki fakru fena. Cenab-ı Hak ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde evetsin. Sen bizim Rabbimizsin dedim. Teşekkür ve minnet bu evet sözünün neresindedir? Zira o söz hüznün ve sıkıntıların kaynağıdır. Bilir misin? Hüzün ve sıkıntı sırrı nedir? O fakr ve fenafillah kapısını çalmaktır. O vakit nefsim dahi evet, evet. Az ve tevekkülle, fakr ve irtica ile nur kapısı açılır, zulmetler dağılır. elhamdülillahi ala nuril iman vel islam dedi meşhur hikema ataiyenin şufkırası mada vecedemen fekadehu ve mada fekadeemen vecedehu yani Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır yani onu bulan her şey bulur onu bulmayan hiçbir şey bulmaz bol sonra başına bela bulur ne derece ali bir hakikat olduğunu gördüm İslamiyet garip olarak başladı. Tekrar ilk başladığı gibi garipliğe dönecektir. Ne mutlu gariplere. Hadisinin sırrını anladım, şükrettim. İşte kardeşlerim, karanlıklı bu gurbetler, çendam nur imanla nurlandılar. Fakat yine bende bir derece hükümlerini icra ettiler. Ve şöyle bir düşünceyi verdiler. Madem ben garibim ve gurbetleyim ve gurbete gideceğim, ''Acaba şu misafirhanedeki vazifem bitmiş midir? Ta ki sizleri ve sözleri telkin etsem ve bütün bütün alakamı kessem.'' fikri hatırıma geldi. Onun için sizden sormuştum ki, ''Acaba yazılan sözler kâfi midir? Noksanı var mı? Yani vazifem bitmiş midir? Ta ki rahatı kalple kendimi nurlu, zevkli, hakiki bir gurbete atıp dünyayı unutup, Mevlana Celaleddin'in dediği gibi, Dâni simâçi buğut, Dî fûd süden zîhest-i ender, Fenâ-i mutlak, Zevk-i beka çeşiden, Sema'ın ne olduğunu bilir misin? O mevcudata sırt çevirip fena bulmak, Fenâ-i mutlak içinde bekayı zevk etmektir, deyip ulvi bir gurbeti arayabilir miyim? Diye sizi o suallerle tasdik etmiştim. Elbaki, hüvelbaki, saith nusir.